Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil warahmatullahi ve sallallahu Nabi Muhammadin, waalaikumussalam. Waasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma baht. Bugün 25 Ogos 2012 Jumaatese. Ibnu Syyidin teksulusinya. Giriş. Syarat dasterimizin. 8 Amma Ba'd Bugün 25 Ağustos 2012 Cumartesi kali. Enam kali. Enam kali. Enam derslerimizin 8. dersi Evet en son kaldığımız yer Başlığı Enam rivayet yoluyla tefsirde görülen ayrılıklar. Evet, me'sur rivayet yoluyla tefsirde görülen ayrılıklar. Evet, sesli okuyalım inşallah. Öncelikle konuya girmeden hemen meseleyi söyleyeyim başlıktan yola çıkarak. Meselemiz şu kardeşler. Rivayet yoluyla bize tefsirler geliyor, değil mi? Baktığımız zaman sahabeye ve tabiine, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetler var tefsir adına. Biz bunlar arasında bazen farklılıklar görüyoruz. Yani birinin tefsir ettiğini, diğeri farklı tefsir ettiğini görüyoruz. Farklılık görüyoruz yapılan tefsirde. Sahabenin arasında, tabinin arasında veya tabinin sahabenin arasında vesaire Farklılıklar görüyoruz. Burada ilim talebesinin konumu ne olması lazım? Bu meseleyi nasıl tasavvur etmesi lazım? Buradaki farklılığın ne olduğunu bilmesi için bu farklılıkların çeşitlerini bilmesi gerekir. İşte Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimullah bu usulü bizlere sunuyor. Şimdi biz Tabir sahibi ise tefsir yapmak isteyen veya bir ayetin tefsirini anlamak isteyen, anlamak için de sahabe tabiinin sözlerine bakmak bakan bir kimsenin farklılıkla tefsirde yaptıkları tefsirde farklılıkla karşılaştığında ne yapması lazım, konumunun ne olması lazım, nelere dikkat etmesi lazım? E tabir sahibi ise ona eee dikkat çektiriyor Şeyh Müsellim'in. Konumuz bu yani. Evet. O yüzden şöyle bir başlık atıyor. Diyor ki meşur meşurdan kastı rivayet. Rivayet yoluyla tefsirde görülen ihtilaf veya ayrılıklar. Evet mesur, yani rivayet yoluyla tefsirde görülen ayrılıklar üç türlüdür. Bir, sadece lafızda farklılık olmakla birlikte anlamın bir olması. Evet. Bu ayrılığın ayetin anlamına herhangi bir etkisi yoktur. Bakın kardeşler bazen biz görüyoruz sahabelere tabiini aralarında ihtilaf ediyorlar bir ayet hakkında. Ama bu ihtilaf nasıl bir ihtilaf? Üç çeşitten oluşuyor. Bu birinci çeşit ihtilaf. Şöyle görüyoruz. Bakıyoruz ki hepsi aynı manayı kastediyor. Hepsi bir ayetin tefsiri hakkında aynı manayı kastediyor. Ancak aralarında lafsi olarak farklılıklar var. Bakın dikkat edin mana bir ama o aynı manayı hepsi farklı lafızlarla ifade ediyor. Tamam? Hepsi aynı manayı farklı lafızlarla ifade ediyor. Bunun anlamı herhangi bir etkisi olmadığından dolayı bu ihtilafta herhangi bir sorun yok. Tamam mı? Bu ihtilafta hiçbir sorun yok. Buna nasıl, ne tür ihtilaf denir? İhtilafın fil lafse dünel mana. Manada değil sadece ne? Lafızla ihtilaf etmek. Evet. Mesela Yüce Allah'ın Örnek veriyor şimdi Şeyh İbn-i Hüseyin. Evet. Rabbim şunları hükmetti. kendesinden başkasına ibadet etmeyin. Buyruğu hakkında i̇bn Abbas hükmetti anlamını verdiğimiz kadar lafzını emretti diye açıklamıştır. Mücahit tavsiye etti. Er-Rabi bin Enes vacip kıldı diye açıklamışlardır. Bakın şimdi kasız şu. Şimdi biz ayete baktığımızda Allah Subhanahu ve Taala kardeşler El İsra suresinin 23. ayetinde diyor ki: "Kada rabbuke Allah ta'budu illah iyyahu." Senin Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini kadaa etmiştir diyor. Bakın, senin Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini ne yapmıştır? Kadaa etmiştir. Şimdi bu kadaa kelimesi düşünün ki mesela bakın size şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela sen Türk'sün. Sen Azeris, doğru? Mu? Sen Azerisin vesaire. Şimdi bakın Herhangi bir kendi ülkenizde çıkan bir gazete okuduğunuzda veya dergi okudunuzda veya herhangi bir dini kitap da olabilir okuduğunuzda değil mi? Herhangi bir fıkra okuduğunuzda, herhangi bir hikaye okudunuzda, roman okudunuzda ne olursa olsun değil mi? Veya televizyonda herhangi bir bilgi işittiğinizde kendi dilinizden kelimelerle karşılaşıyorsunuz. Yani kendi dilinizde konuşuyoruz tamam Kendi dilinizde yazılmış bir kitap okuyorsunuz. Hiç manasını anlamadığınız kelimeler oluyor mu? Elbette ki oluyor, değil mi? Çünkü mesela dil geniş, evet. yeni kelimeler de, e, değil mi? Zaman ilerledikçe ekleniyor. Dolayısıyla kişinin anlamadığı kelimeler oluyor. Bunu aslında Arap dilinde garip kelimeler denir biraz, tabir sahnesi. Tamam? Şimdi bazı ayetlerde de bu durum söz konusu. Sahabeler bakıyor, mesela bazı kelimeler var Kuranda zor kullanılan, herkesin bilmediği kelimeler. Tutuyor o kelimeleri açıklıyorlar. Neyle açıklıyorlar? Meşhur olan kelimelerle açıklıyorlar. Tamam? Meşhur olan kelimelerle açıklıyorlar. Yani mesela düşünün ki Türkçe'de ee, mesela kadük kelimesi, kadük kelimesini biliyor musun? Kadük kelimesi, kadük kelime, bilmiyorsun. Kadük kelimesi vardır mesela Türkçe'de. Ne yapıyorum ben? Bu kadük kelimesinin geçen cümleyi tefsir etmek istiyorum. E kadüğü de anlatman lazım. Diyorum ki kadük değersiz şey diyorum sana. Hemen anlıyorsun. Ne yapıyorum? Değersiz şey kelimesiyle tefsir ediyorum sen de geliyorsun ki diyorsun ki kadıyo anlatıyorsun sen de diyorsun ki önemsiz şey sen de geliyorsun diyorsun ki ee, pek işe yaramaz şey Ne yapıyoruz? Hepimiz aynı manayı kastediyoruz ama sen önemsiz diye ifade ediyorsun. Sen onu değersiz diye ifade ediyorsun. Ebru başka bir kelimeyle ifade ediyor. Yani meşhur olan bildiğimiz kelimelerle o bilmediğimiz kelimeyi ne yapıyoruz? Tefsir ediyoruz. Bakın bildiğimiz kelimelerle o bilmediğimiz kelimeyi ne yapıyoruz? Tefsir ediyoruz. Veya az duyulan kelimeyi daha çok meşhur olan duyulan kelimeyle ne yapıyoruz kardeşler? Tefsir ediyoruz. Tabir sahibise bu ayette de böyle bir şey söz konusu. Ayet diyor ki "Kâdarubukkelleh sabudu illâ iyyâhu." Senin Rabbin senin Rabbin Ne yaptı? Sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti diyor. E şimdi kada ne? Bu pek meşhur olmayan kelimelerdendir diyelim. O yüzden i̇bn Abbas ne yapıyor? Diyor ki kada kelimesi emara demektir diyor. Emretti demektir. Tamam. i̇bn Abbas geliyor ne diyor? Kada kelimesi diyor emara demektir. Yani emretti demektir. O zaman ayet ne oluyor? Senin Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti yani emretti. Tamam. Sonra İmam Mücahit geliyor. Kada kelimesini ne yapıyor? Diyor ki kada diyor vassa demektir, diyor tavsiye etti, ha? vasiyet etti demektir. O zaman ayet ne oluyor? Senin Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti yani vasiyet etti. Tamam, sonra Errabiye ibn Enes geliyor, diyor ki kada burada evcebe demektir, vacip kıldı demektir. Ne oluyor ayet? Senin Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini kada etti yani vacip kıldı demektir. Anladık mı kardeşler? Bakın şimdi birisi kada kelimesini emretti. Birisi tavsiye etti. Birisi de vacip kıldı şeklinde ne yapıyorlar? Tefsir ediyorlar. Şimdi burada ihtilaf var mı diye birisi sorsa deriz ki burada tefsir var. İhtilafın tan kastın. Lafızdaki ihtilaf ama anlamdaki eşitlik söz konusuysa evet ihtilaf var bu ayette. Ama zarar vermeyen, anlama bir tesir olmayan ihtilaf. O yüzden birinci şechet ihtilafımız neymiş kardeşler? Lafızda ihtilaf, manada ihtilaf. Değil. Ve bu ihtilafın tefsire çok bir neyi yok? Çok bir tesiri yok. Sadece ilim talebesinin şöyle bir işine yarar. Diyelim ki o kelimeyi e, i̇bn Abbas diyelim emrettiği ile tefsir etti. emretti diyelim tam kavrayamamış olabilirsin. Veya daha geniş kavramak istiyorsun meseleyi. Ebürünün tefsir ettiği kelime mesela tavsiye etti. O da eklenince vacip kıldı. O da eklenince daha da güçleniyor mana. Senin zihninde ne oluyor? Toparlanıyor. Bu şekilde faydaları var. Ama aksi takdirde mananın tabir sayısı özüne bir tesiri yok. Tamam? tamam Anladık buraya kardeşler. Evet. Şimdi ikinci çeşit ihtilaf. İki. Hem lafız hem anlamın farklılığı ile birlikte aralarında çelişki olmadığından ötürü ayetin her iki anlama gelme ihtimalinin bulunması. Bu durumda ayet her iki anlama göre ele alınır ve bu iki anlama göre tefsir edilir. Böyle bir ayrılık Her bir görüşün ayet-i kerimenin ifade ettiği anlamı örneklendirmek ya da çeşitlerinden birisine işaret etmek için dile getirilmiş olduğu kabul edilerek terif edilir. Bakın bunu açalım kardeşler. Şimdi biz açıyoruz İmam-ı Taberi, İmam İbn-i Ketir ve diğer e, selef müfessirleri, e, rivayet yoluyla rivayet ağırlıklı tefsir yapan tefsirlere baktığımızda Burada dediğim gibi bazen bir bakıyoruz. İbn Abbas farklı bir tefsir yapmış. Ee, İmam Mücahid farklı bir tefsir yapmış. İbn Mes'ud farklı bir tefsir yapmış. Ali radıyallahu an farklı bir tefsir yapmış. Biz burada ne yapacağız? İlk yapmamız gereken buradaki farklılığın hangi kategoriye girdiğini. Dedik ya üç kategori. Şimdi birincisini saydık demin anlattık. İkincisini şimdi anlatacağız. Bir de üçüncü çeşit ihtilaf var. Önce hangisinden olduğunu çözeceğiz. Eğer birinci çeşit ihtilafsa değil mi tercihe gitmeyeceğiz yani hangisi racihtir hangisi tercihe şayandır hangisi tercih edilmesi gerekir öyle bir ihtiyaç yok çünkü manada bir tesiri yok zaten o yüzden önce ihtilafın çeşidini çözeceğiz çeşidini çözdükten sonra ondan sonra racih mercuh tercih edilen tercih edilmeyen oradaki yapılması gereken şeyleri yapacağız o da nedir İşte bir sürü yolları var bunun biz ileriki derslerde bu geldikçe Biz bunu işte, işte siyaksi baka bakarız, hangisinin daha tercih olduğuna bakarız. Resulullah'tan bir rivayet var mı ona bakarız vesaire bu şekilde ne yaparız? Tercihe gideriz. Şimdi öncelikle dediğim gibi ihtilafı bulmamız lazım. Şimdi birinci çeşit ihtilafımız neydi? Lafızda ihtilaf, manada ihtilaf değil. İkinci ihtilafımız kardeşler, hem lafız hem de anlamın farklı olduğu. Bakın düşünün ki bir ayet geliyor. Ayet geliyor. Bu ayeti birisi bir lafızla tefsir ediyor bir sahabe veya bir tabi'in başka bir sahabe ve başka bir tabi'in de başka bir lafızla tefsir ediyor bakıyoruz anlamlar da farklı ama anlamlar arasında bir çelişki yok yani mesela diyelim ki ben sana diyorum ki bu cümlenin manası Ahmet eve gitti demek tamam mı? Ee, ebür de diyor ki bu cümlenin manası Mehmet eve gitti demek Bakın aslında Ahmet eve gitti ile Mehmet eve gitti arasında ne bir çelişki yoktur. Değil mi? Ahmet de eve gitmiştir. O zaman onun yaptığı tefsir doğru. Mehmet de eve gitmiştir, değil mi? Onun da yaptığı tefsir doğru. Doğru mu? Bunun gibi şimdi bazı ayetler görüyoruz biz. Sahabe diyor ki bu ayetten kasıt şudur. Ebürde diyor ki bu ayetten kasıt budur. İki tane farklı lafız ve farklı mana. Tamam? Ve bu farklı mana birbirle çelişmiyor. O zaman ayetin her iki manaya da hamledilmesi mümkündür, caizdir. Çünkü neden? Ayet genel bir lafızla bize bunu ifade ediyordur. Biz de o genel lafz ne yapıyoruz? Ayetin ifade ettiği o genel lafz ne yapıyoruz? Olduğu gibi alıyoruz ve her iki manaya da hamledebiliyoruz. Çünkü her iki manadan birini tefsir edecek veya tayin edecek özel bir delil yoksa elimizde ikisini de almamız mümkündür. Tamam mı? İkisini de almamız mümkündür. Mesela Allah Azze ve Celle'nin bazen öyle tehditleri vardır ki, bazıları diyor ki bu tehditten maksat işte cehennem azabıdır. Bazıları diyor ki hayır bu tefsirden maksat hayır demiyor. Diyor ki bu tefsirden maksat dünya azabıdır. İkisine de hamle edebilirsin dünya ve ahiret azabında da değil mi? Onlar için kurtuluş vardır mesela ayeti. Birileri demiştir ki onlar için kurtuluş vardır yani dünyada güven vardır. Bazı alimler demiştir ki onlar için kurtuluş vardır yani ne? Cennette kurtuluş vardır. Bazı alimler demiştir ki her ikisi. Üç görüşte doğru. Değil mi? Eğer her iki anlamdan birini özellikle tayin edecek o ayet şimdi iki anlamdan birini özellikle tayin edecek bir delil yoksa elimizde ve ayet umum bir lafız ifade ediyorsa her görüşü de alırız. O yüzden bakın İbni Hüseyin'in şimdi bu hususa değiniyor kardeşler. Bakın hem lafız hem de anlamın farklılığı ile birlikte aralarında çelişki olmadığından ötürü ayetin her iki anlama gelme ihtimalinin bulunması. Ne yaparız burada? Bu durumda diyor ayet her iki anlama göre ele alınır ve bu iki anlama göre tefsir edilir. Böyle bir ayrılık her bir görüşün ayet-i kerimenin ifade ettiği anlamı örneklendirmek ya da çeşitlerinden birisine ne yapmak işaret etmek için dile getirilmiş olduğu kabul edilerek telif edilir. Yani görüşler arası birleştirilir. Bakın buna kardeşler şöyle diyoruz tabir sayısı misal ile tefsir. Bakın düşünün ki genel bir olgu var tamam mı? Bu genel olgu içerisinde bir sürü misaller barındırıyor. Sahabe geliyor bir misal veriyor ayet hakkında. Ebür geliyor başka bir misal veriyor ayet hakkında. Diğer tabi geliyor başka bir misal veriyor. Hiçbirisi bu misali verirken evet ayetin tek anlamı budur anlamını kastetmiyor. Yani sadece bir örneklendirme olarak onu veriyor. O yüzden her bir örneği kabul etmek mümkündür. Bakın şimdi bu ihtilafa dair bu ihtilafa dair İbn i Huseyye'nin örneği verecek. Sonra biz kendimizden inşallah örnekler veririz. Evet neymiş verdiği örnek bu ihtilafa dair? Buna örnek Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Sen onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp çıkmış derken şeytanın kendisine uydurduğu ve sonunda azgınlardan olmuş kimsenin haberini oku. Evet. Eğer biz dileseydik onu bunlar sebebiyle yükseltirdik. Fakat o yere mıhlandı ve hevasına uydurdu. Allah bu ayette ne diyor? Subhanehu ve Teala Araf suresi 175-176'ta ne diyor? Diyor ki bak diyor sen ey Muhammed sen onlara... Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde, yani Allah birisine ayet vermiş, bir ayet göstermiş. Ben bu ayetleri verdiğim halde, gösterdiğim halde o ayetlerden sıyrılıp çıkmış, derken şeytanın kendisine uydurduğu ve sonunda azgınlardan olmuş bir kimsenin haberini oku. Demek ki bir kimse varmış, bu kimse Allah ayetlerini göstermiş. Bu onlardan yüz çevirmiş, azgınlardan olmuş ve Allah da bunun haberini bize bildiriyor ve oku diyor Ey Muhammed. Eğer biz dileseydik diyor, onu Bunlar sebebiyle yükseltirdik. Tamam. Eğer biz dileseydik onu bunlar sebebiyle ne yapardık? Yükseltirdik. Fakat o yere mıhlandı ve hevasına uydu diyor Allah subhanahu aleyhi teala. O yere mıhlandı ve hevasına uydu diyor. Şimdi bakın bu ayetin tefsiri ne demek? İbn-i Mesud Rahimullah ne diyor? İbn-i Mesud radıyallahu an. Bu kimse hakkında ne diyor? Şimdi ayette bu kimsenin kim olduğu belli mi? Değil, Yok. Yok. Sadece bir kişi varmış. Onu haber oku. Bakalım bu kişi kimmiş İbn-i Mesud'a göre? Evet. İbn-i Mesud dedi ki Sözü edilen kişi İsrail oğullarından bir adamdır. İsrail oğullarından bir adammış he. Evet. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre bu Yemenlilerden bir adam imiş. Evet. Bir İbn Abbas'a bir... göre de Yemenlilerden birisiymiş. Evet. Bir görüşe göre de Belkalılardan bir kişiymiş. Evet. Baktığınız zaman Taberi bir Kesir hepsinin bu rivayetleri görürsünüz İbn Abbas bilmesi tam vesayeti. Evet devam edelim. Bu görüşler ayet bunların hepsini anlatma ihtimalindedir diye telif edilebilir. Evet telif yani araları cem edilebilir bu görüşlerin. Yani ne ne deriz bu görüşler içinde? Şimdi bakın kardeşler bu ayetin yani Allah Azze ve Celle eee Bir olaydan bahsettiği zaman, bir vasıftan bahsettiği zaman, o vasıf altında birkaç kişiden, birkaç kişiyi kastetmesi mümkündür değil mi Allah subhanahu ve teala? Dolayısıyla bu kimsenin Yemenli olması veya İsrail İsrailoğullarından birisi olması arasında bir çelişki yoktur. Bu hem Yemenlidir hem İsrail İsrailoğullarından birisidir değil mi? Allah azze ve celle bunların haberini oku diyor. Tamam? Aralarında bir çelişki yok. O yüzden İbn-i Huseymin diyor ki bu görüşler... Ayet bunların hepsini anlatma ihtimalindedir diye telif edilebilir. Yani araları birleştirilebilir bu görüşlerin. Evet. Çünkü çünkü herhangi bir çelişki olmaksızın hepsi ihtimal dahilindedir. Evet. Çünkü herhangi bir çelişki olmaksızın bu görüşlerin hepsine ihtimal dahilindedir. Yani hepsi de mümkündür. Evet. Bu durumda söz konusu edilmiş her bir görüş bir örneklendirme olmak üzere dile getirilir. Evet. Örneklendirme. Bakın şimdi İbn-i Mesud radıyallahu an bu kişi Yahudilerden bir kimsedir derken. Yine i̇bn Abbas radıyallahu anh bu Yemen halkından bir kişidir derken aralarında bir çelişki mi var yoksa hepsi bir misal mi veriyor ayete dair? Bir misal veriyor. O yüzden buna tefsirun bil misal denir. Misal ile tefsir vermek. Tamam? Mesela düşünün ki, e, hubs kelimesini mesela ekmek ifadesini bilmeyen bir insan bize geldi ekmek ifadesinin anlamını sordu. Tamam? Ben de diyorum ki ekmeğe bir misal köy ekmeğini getiriyorum. Tandırda pişirilmiş. Birisi fırında pişirilmiş bir ekmek getiriyor. Gösteriyor. Ebürü işte ee, Azerbaycan'da yapılmış bir ekmek getiriyor gösteriyor. Diyor ki ekmek budur. Şimdi birisi tandır ekmeği, birisi köy ekmeği, birisi Azerbaycan ekmeğini getirirken ekmek budur şeklinde getirirken aralarında bir ihtilaf var mı? Yok. Ne? Hepsi ekmeğe dair bir misal veriyor. O yüzden sahabelerin arasındaki bu türlü farklılıkları bazı kimseler çelişki gibi adletmişler ondan sonra demişlerdir ki mesela sahabe arasında çelişki ihtilaf içerisinde halbuki bunlar sahabenin tesirdeki metodunu anlamamaktan kaynaklanıyor halbuki sahabe bunları farklı anlam ifade etsin diye örneklemiyor ne yapıyor misal veriyor ki karşı taraf onu anlasın değil mi? az önce size bir örnek verdim dedim ki kaduk kelimesi Türkçe bir ifadedir değil mi üçünüze sordum mesela kaduk kelimesini bilmiyorsunuz değil mi halbuki kaduk kelimesinin anlamı nedir değersiz bir şey demektir sen de dersin ki Önemsiz bir şey. Ebru der ki değersiz bir şey. Bakın hepiniz farklı ifadeler, kelimeler kullanıyorsunuz. Bir misal veriyorsunuz yani. tamam? Halbuki arada hiçbir ne? Çelişki yoktur. Bakın buna tefsir usulünde tefsirun bir misal. Yani misal ile tefsir denir. Diğer bir tabirle örnekleme tarzında tefsir denir. Bakın bu Türkçe'ye çok güzel oturuyor. Tefsirun bir misal. Misal ile tefsir. Buna Türkçe'de şöyle isimlendiriyoruz. Örnekleme tarzında yapılan tefsir. Örnekleme arzında yapılan tefsir. Bakın örnekleme yani misal ile tefsirden maksat nedir kardeşler? Her bir müfessirin genel bir manayı bir misal ile anlatmasına ne denir? Tefsirun bir misal denir. Misal ile örnekleme ile yapılan tefsir. Her bir müfessirin bir örnek vererek yaptığı tefsire ne denir? Tefsirun bir misal. Yani misal ile tefsir. Veya tabir sahilse diğer bir ifadeyle örnekleme tarzında yapılan tefsir denir. Peki bu müfessirler bu tefsiri bu misali verirken amaçları nedir kardeşler? Bakın bunların bu misali verirken amaçları o manayı bu verilen misal ile sınırlandırmak mıdır? Müfessir. Bir tefsiri yapıp da o tefsire dair bir misal öne sürdüğünde bu verdiği misal, O ayetin anlamını sınırlandırmak mıdır bu misalle kastı? Değildir. O yüzden ona da kalacağız. Bakın ifadeleri özellikle seçtim. Bakın kardeşler. Diyoruz ki misal ile tefsirden maksat her bir müfessirin genel bir manayı bir misal ile anlatmasıdır. Bir misal ile tefsir etmesidir. O maksadın algılayacağı bir evet. yere indirgemesi. Evet, evet. Ve indir gerirken de bir örnek, bir misal vermesidir. Ve bu misali verirken de o müfessilin amacı kardeşler o manayı bu verilen misal ile sınırlandırmak demek değildir. O yüzden bakın bugün dünyada yaşayan eşari ve maturdiler veya diğer muhtezile ve buna benzer akımlar ehl sünnete reddiye verirken ve seleften tabi'in işte sahabe bakın işte ayetleri tevil ediyor isim sıfat ayetlerini tevil ediyor şeklinde seleften sahabeden tabi'inden örnek getirirken bu hataya düşmüşlerdir hiç bu kaidelerin hiçbirisini göz önünde bulundurulmamışlardır. Mesela gözlerimizin önünde akıp gitmektesin ayetinin de gözün ispatı vardır, doğru mu? Ama i̇bn Kesir'e bakıyoruz, gözlerimizin önünde akıp gitmektesinden kasıt diyor. Ne diyor? Yani sen bizim gözetimimiz altındasın diyor. Birileri alıp bunu, bakın selef tevil etti diye adlı diyorlar. İşte bu selefin tefsirdeki metodunu anlamamaktan kaynaklanıyor. Halbuki o orada ayetin lazımından bahsediyor gerekliliğinden bahsediyorum. Halbuki o kişi yani ben sen benim gözümün önündesin derken değil mi? Mesela çocuğuna ne diyorsun? Parkta diyorsun gözümün önünden kaybolma. Halbuki orada kastın ne senin? Yani tam böyle gözünün hizasında duracak o anlamda değil. Yani gözetimimin altında ol. Fazla sağa sola ne yapma? Dağılma. Ama burada gözün reddi var mı? Red yok. Değil mi? Ben bir misalle ne yaptım? Bir lazımı bir tefsirle ne yaptım? Bu anlamı ifade ettim. O yüzden bakın kardeşler, misal tefsir, lazımı ile tefsir ki bunlar ileride gelecek. E, bunlar çok önemli. Bunlara çok dikkat edeceğiz ki selef tefsir yaparken onların neyi kastettiklerini en güzel şekilde ne yapalım? Anlayalım. O yüzden diyoruz bakın selef misali verirken amacı o manayı verilen bu misalleme bu misalle sınırlandırmak değildir hiçbir zaman. O yüzden bakın Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimullah mukaddimesinde ki biz bunu inşallah ileride ders serisi olarak işlemeye düşünüyor Şeyhül İslam İbn-i Teymiye'nin mukaddimesini tefsir usulündedir. Şimdi bakın bizim bu yaptığımız seri İbn-i tefsir usulüne giriş serisi kaçıncı serimiz? Birinci serimiz. Doğru mu? Birinci seri. Kaçıncı dersindeyiz birinci serinin? Seksinci dersindeyiz. Biz bunu işte 12 ders gibi falan planladık. Öyle düşünüyoruz. Niyetimiz öyle. Allah muvaffak kılarsa. İkinci seri bundan sonra ne olacak? Ehli Sünnete sünnette nesih mefhumu. O da sekiz ders olarak niyetlendik ona. Sekiz ders olarak planladık bu seriyi de. Ehli Sünnete sünnette nesih ikinci seri. Tefsir usulündeki ikinci seri. Ondan sonra da fusulun fi usulü tefsir. Üçüncü seri olarak niyetimiz var. Bu da tefsir usulünden fasıllar. Bu da işte e, yaklaşık benim tahminim e, 40-50 ders sürecek kadar. Ondan sonra da Şeyhülislam İbn Teymi'nin mukaddimesi ni okutman yetimiz var. Yani e, bunu söyledim. Eee şimdi Şeyh-i İbnü'l-Seyyid'in e, İbn Teymi'nin mukaddimesinden örnek verdiğim için bunu hatırlatmak istedim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu çok önemli bir eserledir Şeyhülislam İbn Teymi'nin tefsirüsüne giriş diye Türkiye'de basılmıştır bu. Bakın konumuzla alakalı Şeyhülislam İbn Teymiye bu kitabında bu eserinde misal ile tefsir olgusundan söz ederken şu ifadeleri kullanıyor. Bakın kelimeleri kullandıkları cümleler çok ilmidir önemlidir. O yüzden dikkat edin anlayacaksınız. Bakın diyor ki onlardan her biri kastı kim? İşte müfessirler sahabeler, tabi. Diyor ki bakın onlardan her biri am yani genel bir ismin bazı nevilerine yani çeşitlerine Anlatılmak isteyen istenen şeyin umumi ve hususi bütün özelliklerini içine alacak tam bir tarif şeklinde değil de Dinleyici, dinleyiciye tür hakkında fikir verecek bir misal şeklinde işaret etmişlerdir. Bakın az önce söylediğimiz ifadeleri çok ilmi bir şekilde kullanıyor. Ne diyor? Onlardan her biri, kim onlar? Müfessirler, sahabe tabi. Genel bir ismi, genel bir isim düşünün. Mesela az önce verdiğim gibi insan... İnsan kelimesini, ben insan kelimesini tefsir ediyorum. Bak diyorum insan, Ahmet'i gösteriyorum. Ebru diyor ki Mehmet'i gösteriyor. Ebru giz, giz, gidiyor ufak bir çocuk gösteriyor. Ebru yaşlı bir çocuk gösteriyor, bir adam gösteriyor. Ebru kadın gösteriyor. Ebru erkek gösteriyor. Ebru çift cinsiyetli bir insan gösteriyor. Ebru sakat gösteriyor. Ebru felşi gösteriyor. Hepsi ayrı ayrı vasıflara sahip olan in, e, çeşit gösteriyor. Ama hepsi neye delalet ediyor? İnsana delalet ediyor ki he hepsi farklı bir şey gösteriyor ama mana olarak ne? Hepsi aynı şeye delaret ediyor insan. O yüzden bakın kastı bu diyor ki e, İbn-i onlardan her biri am yani genel bir ismin bazı nevilerine anlatılmak istenen şeyin umumi ve hususi bütün özelliklerini içe, içine alacak tam bir tarif şeklinde değil dinleyiciye tür hakkında fikir verecek bir misal şeklinde işaret etmişlerdir. Yani bunların verdiği misaller Bak işte ben sana bu misali veriyorum. İnsan sadece budur anlamında vermiyorlar diyor o misali. Ne yapıyor? Sadece o insan vasfı bulunan bir kişiyi örnek tarzında veriyorum. Yani sen bir kadın gösterirsen ve insanı insan insanı tepsil ederken bir kadını örnek verirsen ve bu örnekten kastın insan sadece buysa bu yanlıştır, değil mi? Çünkü insan sadece kadın cinsinden oluşmuyor. Erkek de var bunun için. Doğru mu? O yüzden İbn-i diyor ki bunlar bunu misali verirken tamamiyle o verdikleri ismin bütün özelliklerini kapsama manasında vermiyorlar. Tamam? Ne? Sadece o türü belirlemede fikir verecek misaller veriyorlar diyor. Buna dikkat edin işte müfessirlerde diyor. Sahabenin tefsirlerinde buna dikkat edin. Tabinin tefsirlerinde buna dikkat edin. Yoksa siz bunları aralarında çelişki zannedersiniz. Aralarında anlam bakımından ihtilaf zannedersiniz. İhtilaf, tenakuz ihtilafı zannedersiniz. Böylelikle e işin içinden çıkılmaz bir hale girersiniz diyor İbnü't-Teymiyye. Sonra devam ediyor diyor ki bakın bu khubs ekmek sözünün ne anlama geldiğini hangi müsemma'ya delalet ettiğini soran bir kimseye diyor şöyle deriz. Bir insan geldi diyor sana khubs ne demektir diyor. Khubs ekmek demek ya. Ama bilmiyor diyelim Arapça da bilmiyor bu adam. Khubza, khubzu sen onu anlatıyorsun, tefsir ediyorsun ekmek ifadesini. Diyor ki bu kimse Rahif, rahifi örnek göstererek yani çörek. Çörek nedir biliyor musunuz? Çörek. Çörek göstererek işte ekmek budur diye cevap vermeye benzer diyor bu olay. Ki burada ekmekten kastı sadece bu çörektir değildir diyor. Bilakis çöreği misal olarak vermiştir. Sonra örnek veriyor. Bu sefer ayetten örnek veriyor. Bakın bu ayet müthiş bir ayettir. Önemli bir ayettir. Allah Subhanahu ve Teala ayette buyuruyor ki kibir teyme sözlerine rağmen ediyor. Bakın diyor ayetten örnek verelim. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Allah diyor ki sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi ne yaptık? Kitaba varis kıldık. Derken onlardan kimi kendilerine zulmeden bakın şimdi Allah Kur'an'da insanları üç sınıfa ayırıyor. Diyor ki biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize varis kıldık. Tamam Kitabı verdik. Yani Müslümanlara, müminlere kitabı vermiş. Onlardan diyor, bakın Allah diyor ki onlardan kimi kendilerine zulmeden zalim, bu birinci sınıf, kimi orta yolu tak e takip eden, muktasit diyor ona da, kimi de hayırlarda önde giden, sabık, ona da sabık diyor. Oldu, tamam. Böyle diyor sonuçta. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık derken onlardan kimi kendilerine zulmeden yani zalim, kimi orta yolu takip eden muktasit, kimi de hayırlarda önde giden sabık oldu diyor Allah. Nerede? Fatır suresi 2. ayette. Şimdi insanlar kaç kısma ayrılıyormuş? Bir, zalim. 2 eee orta, orta yolda giden. Üç, sabık. Tamam? Şimdi bakın kardeşim zalim ne? Zalimi tefsir etsek Orta yolu gideni tefsir etsek Bir de hayırda önde gideni tefsir etsek Şimdi sorun olabilir değil mi? Yani uzatırsın biraz tefsir etmek için he? Ama bakın şimdi mesela diyor İbnü Teymi, Bu ayetin tefsiri hakkında gelen rivayetler Bu konuya misaldir Bakıyorsunuz sahabe tabine bir sürü rivayet gelmiş Sabık nedir? Onlarca farklı ifade var Zalim nedir? Onlarca farklı ifade var Orta yolu yani muktasit nedir? Onlarca ne? Farklı ifade var Ama Şeyh Uluslam diyor ki Hepsinin Ee, bu farklı ifadeleri sadece misalden ibarettir. Hepsi aslında bir misal vermiştir. Mesela kendisinde zulmeden zalim sözü ne örnek olarak bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Farzları yapmayan ve haramları işleyen kimse. Zalimdir demiştir. Farzları yapmayan ve haramları işleyen kimse. Ne yaptı misal verdi bak gördünüz mü? Farzları yapmayan, haramları işleyen anlamını ifade eder. Orta yolda gidenler ayette geçen orta yolda gidenler yani muktasit sözü farzları işleyen haramları terk eden bakın farzları işleyen haramları terk eden Tamam böyle demişlerdir önde gidenler ise kim? farzları terk, e, işleyip haramları terk edip müstehapları da yerine getiren Tamam bu da en önde gidenlerdir şimdi zalimi nasıl anlattılar? zalimi nasıl anlattılar? zalim haramları terk eden Ee, haramları işleyip farzları terk eden orta yolda giden kimmiş farzları yerine getirip haramları da terk eden bu güzel ve orta yoldu. Daha ön, önde gidenler hayırda önde gidenler neymiş? Ne yapan farzları yerine getiren haramlardan ter e, terk eden bir de ayrıyetten ne yapan müstahabıları da yerine getiren. İşte bunlar hayırda en önde gidenlerdir. Şimdi zalim, muktasit ve sabıkın tefsiri budur. Şimdi biz müfessillere baktığımızda bazıları bu genel anlamıyla ne yapmıyor, Tefsir etmiyor. Zalime bir örnek veriyor. Ha? Muktasit'e bir orta yollu gidene bir örnek veriyor. Sabık yani önde gidene de bir örnek veriyor misalle. Ebri de başka bir örnek veriyor. Ebri de her birine başka bir örnek veriyor. Halbuki nedir hepsi misalden ibaret. Bakın örneklere geçelim kardeşler. Mesela diyorlar ki Şöyle demişlerdir, bir müfessir demiştir ki, önde giden şu demektir, önde giden, namazı ilk vaktinde kılan, orta yollu giden namazı vakti içinde kılan demektir diyor. Zalim de ikindi namazını güneşin kızarmasına kadar bekletendir. Bakın müfessirlere baktığınızda böyle tefsir görürsünüz. Zalimi nasıl tefsir etti? Bir misalle ne dedi? Zalim ikindi namazını güneşin sararmasına yani neredeyse batmak üzere olmasına kadar terk edendir zalim. Bak bir misal verdi. Orta yollu gidene ne dedi? Vakti kendi içinde kılan. Yani namazı kendi vaktinin içerisinde kılan. Yani geciktirmeyen. Ama hayırda önde gidene neyi örnek verdi? Namaz girer girmez ilk vaktinde ne yapan? Kılan. Bakın ne güzel örnek verdi. Sen zalim, ayete geçen zalim ondan sonra muktesit, orta yollu ve sabık önde gideni ne yaptın? Tasavvur ettin verdiği misalle. Çok güzel tasavvur ettin. Değil mi? Bakın mesela bir diğeri de şöyle demiştir. Demiştir ki zalim Allah Teala'nın Bakara suresinin sonunda söz ettiği, söz ettiği kimselerdir. Bakara suresinin sonlarında Allah Teala kimlerden bahsediyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın Muhsin'den bahsediyor. Muhsin'i sadaka vermekle örnekliyor. Zalimi faiz yemekle misallendiriyor. Orta yolu gideni de alışverişinde adil olmakla nitelendiriyor. Bakın görüyor musun? Hepsi birer tane ne yaptı? Misal verdi. O yüzden İbn-i diyor ki insanlar mal kolusunda ya muhsin, ya adil, ya da zalim olurlar. Böylece böyle olunca sabık hem farz olan zekatını Hem de müstahap olan zekatını ve diğer sadakaları yerli yerince veren demektir. Zalim faiz yiyen ve zekatını vermeyen demektir. de üzerine farz olan zekatı vermekle yetinen ve faizden kaçınan kimsedir. Bakın çok güzel bir misal son cümlesi. Bir daha okuyorum bakın diyor ki böyle olunca sabık nedir? Hem farz olan zekatını hem de müstahap olan diğer sadakaları yerli yerince veren buna ne örnek? önde gidene buna örnek veriyor. Zalime ne örnek veriyor? Faiz yiyen ve zekatını vermeyen kimsedir. He? Orta yolu gidene ne örnek veriyor? Üzerine farz olan zekatı vermekleyetinen ve faizden kaçınan demektir ve benzeridir diyor Şeyh Şeyhülislam. İşte bu şekilde kardeşler konunun herhangi bir türüne değinen her görüş ayetin kapsamı içerisindedir. Ve bunlar dinleyenlere söz konusu meselelerin ayetin şumulüne girdiğini belirtmekte yani kapsamına girdiğini belirtmekte ve benzeri diğer konulara da dikkat çekmek için söylenmiştir. Çünkü misal ile anlatım bazen tanım ile anlatımdan daha iyidir. Bakın bazen misal ile anlatım tanım ile anlatımdan daha iyidir. Tanım ne? Bir kere bir ifadenin diyelim ıslahî anlamını veriyorsun, değil mi? Buna ta ta tanıtıyorsun yani. Ama bazen misal vermek o meseleyi tanıtmaktan daha daha evladır. Mesela düşünün ki ibadeti anlatıyorsun. Diyorsun ki ibadet Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir diyorsun, tamam mı? Allah'ın sevip razı olduğu zahiri batını bütün eylemlerin ismidir. Bu bir anlatımla misaldır. Değil mi? Ama mesela şöyle dersin, mesela ibadet dersin, namaz, ibadet dersin, oruç, ibadet, ana babaya iyilik yapmak, Allah için. Ha? Bakın bu da misalle anlatımdır. İşte bazen misalle anlatım, alimler diyor ki, tanımla anlatımdan ne olur? Daha iyi. Mesela şöyle örnek vereyim, hayatında sandalyeyi görmeyen bir insan, diyorsun ki sandalye, dört ayaklı, tamam, dört ayaklı, işte üzerine oturup istirahat edilen bir nesnedir. Atıyorum, böyle bir ifade kullandım. Adam zihninde bir anlam tasavvur eder değil mi? Aklında da bir nesne canlandırır ama tam oturmayabilir. Ama ne yapıyorsun? Dünyada şu an binlerce çeşit sandalye var. Diyorsun bir tanesini örnek veriyorsun. Sandalyeyi gösteriyorsun. Diyorsun ki alıp sandalye budur. Misalle. Bak tanımla anlatımdan daha iyi oldu bazen. Anladın mı? O yüzden müfessirler yani bir insan gelip derse ki ya şimdi önde gideni niçin namazı ilk vaktinde kılan diye tefsir ettiler. Değil mi? Halbuki önde gidenin bir sürü neyi var? Alametleri var. İşte ne diyoruz? Sana bir tane misal verdi ki iyi anlaman için. Sen de ne yaparsın? Diğer böyle güzel misallerin hepsini önde giden kimseye oturtursun. Zalime faiz yerine örnek verdi. Değil mi? E ne yaparsın? Sen bunu zina anladın. ha Zalim demek ki kötü şeyler yapar. Zinayla buna eklersin, fuhuşu buna eklersin, hırsızlığı eklersin. Ne olur? Meseleyi en iyi şekilde tasavvur etmiş olursun. O yüzden alimler diyor ki çünkü misal ile anlatım bazen tanım ile anlatımdan daha kolay ve anlaşılabilir olur. Ve aklı selim bir Bir akıl. Çörek gösterilerek, çörek gösterilerek işte ekmek budur denildiğinde nasıl anlıyorsa işte tefsirde de misal ile anlatımları en güzel şekilde ne yapacaktır? Anlayacaktır. Evet kaldığımız yerden devam edelim mi bitirelim? Evet. Bu görüşler arasında bir ayrılık yoktur. Evet. Ayetin bu bütün bu anlamlara gelme ihtimali vardır. Dolayısıyla ayet bütün bu anlamlara göre yorumlanır ve her bir görüş anlamın bir türünü açıklamak için ortaya konulmuş olur. Evet. Açık. 3. Lafız ve mana farklı olmakla birlikte ayetin aynı aslında anda, bu görüşler arasında bir ayrılık yoktur. Ondan önceki örneği okumadık. Bir başka örnek. Gibi. Bir başka örnek şeklinde. Bekleyin. Evet. Bir başka örnekle yüce Allah'ın ve dolu dolu kadehler de vardır buyruğudur. olur. İbn Abbas dedi ki: "Dihaka dolu dolu demektir." Mücahid peş peşe ardı arkasına diye ikrime ise Saf ve kataksız diye açıklamış. Bakın ayette ne diyor Allah subhanahu wa ta'la? Cennetlikler için diyor ki kesen dihak vardır. Ba, dihak bardaklar vardır diyor. Dihak bardaklar. Bakın dihak kelimesini anlatmıyorum şimdi. Allah ayette diyor ki cennetlikler için dihak bardaklar vardır. Şimdi dihak kelimesi de az e, az önce verdiğim örnek gibi mesela garip kelimelerdendir. Saveler bu kelimeyi bilinen kelimelerle açıklama ihtiyacı duymuşlardır. Dihak kelimesine Bakıyoruz İbn-i Abbas dihak kelimesi e, Mumteli'e demektir diyor. Yani dolu dolu demektir diyor. Tamam. O zaman ayet ne olmuş oluyor? Cennetlikler için dolu dolu bardaklar vardır. Kadehler vardır oluyor. Ha? İmam Mücahit diyor ki Hayır ayetteki dihak diyor. Hayır demiyor. Yani direkt tefsir ediyor. Diyor ki ayetteki dihak diyor. Mütetabia demektir diyor. Peş peşe. Ayet ne olmuş oluyor? Onlar için peş peşe. Yani hep ardı ardı sonsuz. yani ne vardır? Kadehler vardır. Yani hiç sonu kesilmeyecek şeklinde. He? Şeyde diyor ki e, iklimede diyor ki müfessirlerden, tabi müfessirlerinden, diyor ki, e, o dihaka kelimesi diyor safiye demektir. Safi demektir. Yani onlara saf, temiz ne? Kadehler vardır. Şimdi bakıyorsunuz, lafız olarak farklı mı? Farklı. Anlam olarak farklı mı? Evet, yine farklı. Ama anlamlar arasında bir çelişki var mı? Yani bir kadeh, kadehler hem temiz, Hem peş peşe hem de dolu olabilir mi? Gayet. Ki cennette ise aile aile olur. Doğru mu? Dolayısıyla anlam bakımından farklılık yok. Dihak kelimesi de öyle bir kelimedir ki bütün bu anlamlara muhtemildir Arap dilinde. Dolayısıyla ne olmuştur kardeşler burada? Hepsi bir anlamını zikretmiştir. Ama anlamlar arasında çelişki yoktur. İbn-i burada ne yaparız dedi? Ayeti bütün anlamlara hamlederiz. O yüzden bu ayetin en güzel tefsiri nedir? Onlar için içi, içi dolu Safi ve peş peşe sonsuza kadar gelecek ne vardır? Kadehler vardır. O yüzden mesela Türkiye'deki mesela açım mealleri. Onlara dolu kadehler vardır der. Kimi kimi safi kadeh. Değil mi? Halbuki nedir? Üçünün hepsini toplarsın. Tamam. Ha mesela şöyle diyebilirsin. Bunlardan bir tanesi o kelime için daha meşrudur kullanılan. Onu zikredersin. Peşinden de bunları inkar sizin tabi olarak ne yaparsın peşinden anlam olarak verebilirsin. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakın İbn Hüseyin dedi ki buna bir başka örnek Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Ve onlara ee, dihak kadehler vardır. Dihak kadehler vardır. İbn Abbas dedi ki dihak dolu dolu demektir. Mücahit ise hayır dihak peş peşe demektir. İkrime ise dihak safi ve katıksız demektir demişlerdir. Bu görüşler arasında bir ayrılık yoktur. Ayetin bütün bu anlamlara gelme ihtimali vardır. Dolayısıyla ayet bütün bu anlamlara göre yorumlanır ve her bir görüş anlamın bir türünü açıklamak için ortaya konulmuş olur. Evet devam. 3. Lafız ve mana farklı olmakla birlikte ayetin aynı anda aralarındaki çelişki dolayısıyla her iki anlama gelme ihtimalinin bulunmaması. Evet gelme ihtimalinin bulunmaması. Bakın şu demek düşünün ki bir ayet var bir sahabe farklı tefsir ediyor lafız olarak başka bir sahabe de lafız olarak. Farklı tefsir ediyor ve anlam olarak da farklı ve ikisi arasında tamamıyla bir çelişki var. Yani birbirine zıt yani biri varsa diğeri olmama, olmayacak. Ebiri ise ebiri olmayacak yani aralarında zıtlık var. İkisinin iki anlamın kastedilmesi mümkün değil. O zaman burada ne yaparız? Bu mümkündür evet sahabeler bazen ihtilaf etmişlerdir ve bu ihtilaf zıtlık ihtilafıdır. Kesinlikle ikisinden birini tercih edeceksin veya yani ikisi de yanlış üçüncü diğer bir sahbenin görüşünü tercih ederiz her neyse böyle ihtilafta işte ne yaparız o zaman işte tercihe gideriz nasıl tercihe gideriz tercihim bir sürü şey var ayetin önünü arkasına bakarız sullattan bu, bunun hakkında özel bir e, ney var e, özel bir e, rivayet var mı ona bakarız bir sürü karimnelerle ne yaparız hangisi raci, hangisi merci yani hangisi tercih edilen hangisi edilmeyen ona göre bakarız ve kalbimizin mutmain olduğunu tercih edip ona ne yaparız amel ederiz. Evet şimdi buna örnek veriyor. Diyor ki lafız ve mana oradan başla. En başından. Lafız ve mana farklı olmakla birlikte ayetin aynı anda aralarındaki çelişki dolayısıyla her iki anlama gelme ihtimalinin bulunmaması. Bu durumda ayet ya siyakın Yahut da başka bir hususun delaleti ile ikisinden daha çok tercih edilene göre yorumlanır. Evet mesela ne yaparsın? Böyle bir durumda diyor siyaka bakarsın. Yani cümlenin akışına bakarsın, önün arkasına bakarsın. İki görüşten hangisinin doğru olduğunu tespit etmeye çalışırsın. Bunu örnek mesela. Evet. Buna örnek Yüce Allah'ın şu buyruğudur. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkasının adı anılarak boğazlanmış olanları haram kıldı. Kim çaresiz kalırsa saldırmamak ve hadde aşmamak şartıyla yiyebilir. Şüphesiz Allah çok mağfiret edendir, çok merhametlidir. Nahl 115. Evet, bakın bu bir ayet. i̇bn Abbas ne diyor bu ayet için? i̇bn Abbas dedi ki, meyte yani ölü. Meyte hakkında saldırmamak ve ondan yemesi halinde haddi aşmamak diye açıklamıştır. i̇bn Abbas böyle tefsir etmiş, evet. Bir diğer açıklamaya göre o imama karşı çıkması, çıkmaksızın ve yolculuğunda isyankar olmaksızın zaruret miktarı yiyebilir demişler. Demiş. Bakın birisi imama karşı çıkmaksızın yiyebilirsiniz diye tefsir etmiştir. Evet. Tercih edilen açıklama birincisidir. Yani İbn-i Abbas'ın görüşüdür burada raci olan. Neden? Evet. Çünkü ayet-i kerimede ikincisine delil teşkil edecek bir taraf yoktur. Evet yani imamın bir alakası yok ayetle. Tamam <gülüyor> Yani cümle akışı bunu desteklemiyor ikinci görüşü. Birinci görüşü destekler. Evet. Diğer taraftan sözü edilenlerin helal kılınmasından maksat zaruretin bertaraf edilmesidir. Evet. Niçin helal kılınmıştır zor durumda? Zaruret bertaraf edilsin diye değil mi? Bunun imamla bir alakası yok. Bir ilgisi yok. Evet. Bu da imama karşı çıkmak halinde de haram, yolculuk halinde de Başka hallerde de söz konusu olabilir. Evet. Bir diğer örnek. Bakın bir örnek daha veriyor mesela. Evet. Kendilerine mehir tayin edilmiş ol etmiş olduğunuz hanımları onlara dokunmadan önce boşarsanız tayin ettiğinizin yarısını onlara verin. Şimdi isim verelim. Ahmet Hatice ile evleniyor. Hatice mehirini tayin ediyor. Diyor ki ben diyor. Beş bin lira para istiyorum mehir olarak. tamam Beş bin lira istiyorum. Ahmet de kabul ediyorlar. Nikah hakkı gerçekleşiyor. Bütün şartlar yerinde. Nikah kıyılıyor. Doğru mu? Sonra Ahmet ve Hatice gidiyorlar evlerine. Cima oluyor. tamam Sonra Ahmet Hatice'yi bir gün sonra herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı boş boşamak istiyor. Boşarsa ne olur? Bütün mehir Hatice'nindir. Neden? Çünkü cimayı yaptı. Cima ettiğin zaman... Kadın evlenirken haksız da olsa, bütün suç onda da olsa, tamam? Yine ne? Kadın o mehiri, fercini helal saydığı için erkeğine o mehirin tamamını hak eder, doğru mu? Ama dedim ki Ahmet Hatice ile evlendi, cima olmadan önce herhangi bir sebepten dolayı onu boşadı, boşamak istedi. Ne yapacak? Cima etmeden önce mehirin yarısını ona verecek, tamam? Dini hükmü budur. Ayete de bunu belirtiyor, tamam mı? Ancak ayetin bir devamı var. Şimdi ayeti başından okuyalım, anlayacağız, evet. Kendilerine mehir tayin etmiş olduğunuz hanımları onlara dokunmadan önce boşarsanız... Dokunmadan önce yani cima etmeden önce boşarsanız, evet. Tayin ettiğinizin yarısını onlara... Verin, yani beş bin lirayı değil de iki bin beş lirayı ona vereceksin cima etmeden, evet. Ancak kendileri veya nikah akdini elinde bulunduran kimsenin bağışlama hali müstesna. Evet. Ancak nikah ya akti elinde olan bağışlarsa o mehri, o zaman müstesna. Kim bu nikah akti elinde olan? Nikah akti yani bu kim, değil mi? Yani talib sahi baktığın zaman, yani dini boyuttan çıkararak baktığın zaman böyle bir cümle duydunuz zaman, sabitizmeli Mehmet ağ, değil mi? Biz de öyle diyorlar. Nikah akti elinde bulunan kim? Ha? Bakın şimdi bunda sahabeler ihtilaf etmiştir ve bu ihtilaf tenakuz ihtilafıdır. Yani birbiriyle zıptır tamamıyla görüşler. Birini tercih edeceksin. Evet Ali radıyallahu anh görüşü neymiş? Nikah akdi elinde bulunan bağışlarsa o hariç. Nikah akdinden kasıt neymiş? Ali radıyallahu anh'ın görüşü. Evet. Ali ibni Ebi Talip. Ali ibni Ebi Talip radıyallahu anh nikah akdini elinde bulunduran kimsenin koca olduğunu. Yani koca affederse ne demek koca affederse? Eğer nikah akdi elinde bulunan kimseden kasıt Ali radıyallahu anh anh'ın dediği gibi kocaysa Ayetin anlamı ne oluyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın şu oluyor. Şimdi ayeti okuyalım. Kendilerine mehir tayin etmiş olduğunuz hanımları onlara dokunmadan önce boşarsanız tayin ettiğinizin yarısını onlara verin. Yani 5000 lira verdiniz. Mehir olarak tayin ettiniz. Cima etmeden önce boşadınız. 2500 lirayı ona verin. Ancak koca affedip de 5000 lirayı verirse O müstesna, koca affedip 5000 lira yani mehri'nin tamamını verebilir. Eğer nikah elinde bulunandan kasıt, Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi koca ise ayet ne olmuş oluyor? Koca affederse yani mehri'nin tamamını verirse, onda bir sıkıntı yok yani. Onun için ecirdir de, sadakadır. Ama i̇bn Abbas'ın dediğine göre eğer veli ise bak i̇bn Abbas'a göre de nikah elinde bulunan kimmiş? Oku şimdi. i̇bn Abbas da veli olduğunu söylemiş. Evet, i̇bn Abbas'a göre de nedir? Nikah elinde bulunan kimmiş? veliymiş. O zaman ayet ne oluyor kardeşler? Bakın. Kendilerine mehir tayin etmiş olduğunuz hanımları yani Ahmet Hatice'yi Hatice'ye dokunmadan önce boşarsa ona 5000 liranın 2 250 lirasını versin diye Allah. Ancak ancak nikah akde elinde olan yani veli yani kadının babası affederse o zaman o erkek o 2500 lirayı da vermeyebilir. Anladın? Ayet böyle olmuyor Şimdi bu iki tane ihtilaftır, görüştür. Buradan biz zaten Neyi de anlıyoruz? Sahabelerin tefsirde iştahat ettiğini Hani bu Türkiye'deki işte Ebu Said mantığı gibi Hani Sadece işte Kur'an, sünnet var biz bunaları alırız Hepsini reddederiz İşte e, burada iştahada yer yoktur gibi Bu cahil safsata sözlerden Tamamıyla sahabenin meneci uzak Tamam Yani bunlar iştahat ediyorlardı Aralarında kiminin helal dediğine haram diyordu Bu iştahatı bir konudur. Hepsi de bundan ecel alıyor. Evet Tercih edilen görüş ise birincisidir. İbn-i Hüseyin'de ne diyor? Raci olan birincisidir. Ha, birisi gider, raci olan ikincisidir de diyebilir o. Tartışmalı bir konudur. Selef arasında bir ihtilaftır. Bizim için bunlar rahmettir. Evet, tercih edilen birinci, işte birinci görüştür. Evet. Çünkü mana ona delalet etmektedir. Çünkü mana birinci görüşe delalet etmektedir. Ayrıca. Diyor. Evet. Hususta, çünkü neden? Bunun sebebini, illetini söylemiyor. Bir illet söylüyor. O da şudur yani nikah akdı elinde bulunan ifadesi hakikaten Arap Dili Edebiyatı baktığında ilk akla gelen anlam nedir kardeşler? Kocası. Kocadır, tabii nikah akdı senin elinde. Çünkü neden nikah akdı senin elinde? Belinin babası gelsin desin ki kızımı boşuyorum senden hakkı var mı diyemez. Evet. Demek ki nikah akdı kimin elinde? İşte nikah akdı kelimesinin zahiren delalet ettiği lafzın anlamı buna işaret ediyor. O yüzden İbn Hüseyin buna delil getiriyor bunu delil getiriyor. Ve delil olarak da diyor ki ayrıca bu hususta bak okusun kardeş buyur. Ayrıca bu hususta Ayrıca bu hususta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edilmiş bulunmaktadır. Evet. Ayrıca bu hususta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis de bulunmaktadır diyor. Ve yani e, sünnet de bunu destekliyor demektedir. Tamam. E bu da Şeyh İbn-i kendi iştahıdır. Kendi görüşüdür. Yani mutlak tercih söz sorusu değil burada. Kişi raci olanla amel eder. Evet. Wallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Body was heavy as